Merhaba buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında bu yılın ilk programında birlikteyiz. Ben buğday derneğinden Oya Ayman. Ee, geçen yılı 2010 değerlendirmesiyle kapatmıştık. 2011'de de ilk programda e, müjdeli bir haberle aslında açmak istiyoruz. Aslında e, geçen e, yılın son haberlerinden biri fakat biraz daha sizlerle bu konuyu ayrıntılı e, işlemek ve sizlere bu konuyu ayrıntılarıyla vermek için e, bu konuyu seçtik. E, haber Manisa Turgutlu'daki Çalda nikel madeni işletme hakkını alan İngiliz-European nikel vadenciliğin e, bu nikel madenini işletmekten vazgeçtiği ve başka bir ülkeye yatırımlarını devrettiğiyle ilgili. E, uzun zamandır burada çiftçisinden köylüsüne, hukukçusundan akademisyenle ve sivil toplum örgütlerine kadar e, ciddi bir mücadele veriliyordu. Ve e, Turgutlu Çevre Platformu şemsiyesi altında bir araya gelen e, pek çok kişi ve Kurum bu mücadeleyi sonunda kazandı ve bu platformun en önemli birleşenlerinden biri TEMA Vakfı'ydı. Şimdi Çaldal'da nasıl bir mücadele yürütüldü ve bu mücadele nasıl kazanıldı bunu konuşmak üzere TEMA Vakfı Kurumsal İletişim ve Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Özgül Hanım isterseniz ilk önce... Bu nikel madeni işletmeye açılsaydı ne olacaktı? Ondan başlayalım. Ya nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyaydık ve nasıl bir tehlikeden kurtulduk? Tabii öncelikle demin programı açarken söylediğiniz gibi Turgutlu'daydı bu çaldan nikel madeni. <Gülüyor> E, Turgutlu aslında e, bizim hepimizin e, bir şekilde hayat bilgisi kitapları okurken de bildiğimiz Gediz Ovasının e, kalbinde yer alan bir ilçemiz. E, Gediz Ovası da sadece Türkiye'ye özgün değil, e, aslında pek çok kaynağa göre farklı görüşler olmakla beraber dünyanın en bereketli yedi havzasından biri olarak sayılıyor. Böyle düşündüğünüz zaman burada Turgutlu ve çevresindeki altı ilçeyi de e, etkileyecek bir maden işletmesi olacak ve oranın ne kadar verimli tarım arazisi olduğunu düşündüğünüzde hem Türkiye için hem de bölge için ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliriz. Hı hı. Ee, eğer orada maden devam etseydi aslında aldıkları izin önce oradan başladım çok kısa bir sürelik için değil 15 sene için bir işletme e, ruhsatı almıştı. Evet. European nikel Şirketi Türkiye'de de Sardes Madencilik isminde maden şirketini kurdu. Ve e, 15 sene boyunca yapacakları pek çok işlem yüzünden öncelikle bu işlemin açıkta liç, yığın liçi dediğimiz bir hı hı. sistem olduğunu altını çizmek istiyorum ve bu ...sadece Türkiye'de değil dünyada ilk kez Türkiye'de yapılacaktı. Bu açıdan evet. baktığınız zaman bile ne kadar büyük boyutta bir felaket hı hı. olacağını öngörebilirsiniz. Bir çeşit deneme tahtası olarak kullanılacak? Aynen öyle. Yani düşündüğünüz zaman açık havada bir nevi endüstri işletmeciliği. Yani e, bizim topraklarımızda pek en verimli yerde hı hı. E, asite maruz kalarak... E, Tarım ürünleri başta tarım ürünleri olmak üzere bölgeyi etkileyecek tarım ürünleri derken ya ne kadar hepimizin aslında sadece Türkiye'ye özgü değil dünyada da marka olmuş bir sultaniye üzümümüz Turgutlu'nun evet. sultaniye evet. üzümü Akisar'ın zeytini Salihli'nin kirazı bütün bu çevresindeki yerleri de etkileyecek bir yerde sadece Turgutlu'da olmakla beraber Turgutlu'yu değil hem hakim rüzgarlar yüzünden hem de bölgenin birbirine yakınlığı yüzünden Turgutlu başta olmak üzere Salihli Akisar Göl Marmara, Ahmetli, Saruhanlı bütün bu saydığım ilçeler Manisa'nın ilçeleri. Onunla da kalmayıp İzmir'e, İzmir'in kula e, İzmir'i etkilemek üzere Kemalpaşa çok pardon kula diye Kemalpaşa hı hı. ilçesi başta olmak üzere çok geniş bir kesime etkileyecekti. Ee, birkaç rakam vermek isterim aslında. Lütfen. Buradaki özellikle pek çok zarar var ama 15 yıl boyunca maden işletmesi burada çalışsaydı ee, toplam 16 milyon ton sülfürik asit kullanmış olacaktı evet. bu madeni e, işlemek için. 16 milyon dediğimiz zaman aslında telaffuzu kolay. Bir şekilde söylüyoruz <gülüyor> evet, ama bizim oradaki hocalarımızdan birini çok, çok güzel bize anlattığı gibi. evet yani maliyeti var insan sağlığına. Bunu düşündüğünüzde 16 milyon ton sülfürik asit 800 bin adet tanker düşünün. Hı -hı. Bunun hepsinin. Dolu İnanılmaz olduğu kadar rakam. ve 800 bin adeti düşünmek bile bazen evet. zor geliyor onu bile e, kafamızda hani resmetmek şöyle mümkün olabilir Turgutlu'dan başladığımızda bir paralel çizsek 40. derece paralelinden bunu doğuya doğru devam ettirsek. Pekini geçip Çin denizine kadar dökülecek <gülüyor> kadar yükseklikte e, sülfürik asit kullanılacaktı. Bunu bizim danışman hocalarımızdan Profesör Doktor İsmail Duman bütün toplantılarda <gülüyor> anlattığında başta biz olmak üzere ama yerel halkı daha e, şaşırtan ve hani buna asla izin veremeyiz evet. dedirten bir rakam ama onun dışında sülfürik asit dışında yani tarım ürünlerine Hı -hı. zarar dışında hayvancılık etkilenecek, insan sağlığı. Ağaçlar kesilecekti. yüzünden ağaçlar. Yeraltı suları belki. Yeraltı mi? ve üstü suları. Evet. Çünkü evet. pek çok rakamlara göre sadece yani Turgutlu'ya yetecek kadar su varken yer altındaki suları da kullanıp e, gerçekten Hı -hı. E, bütün bölgeyi etkileyecek zararları olacak. Evet, çok büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. E, ama... Ee, dönmek için de çok büyük bir mücadele verildi organize bir mücadele verildi ve örgütlü bir mücadele verildi ee, biraz bu mücadelenin öyküsünden bahsedebilir misiniz ee, nasıl başladı bu mücadele ve hem örgütlenme hem de hukuksal açıdan nasıl sonuçlandı Tabii öncelikle bu başarının arkasındaki en önemli faktör, kilit faktör yerel halk e, tema vakfı. Sadece belli alanlarda katalizör, belli alanlarda kolaylaştırıcı rol e, üstlendi Hı -hı. ve özellikle uluslararası boyutta ve ulusal boyutta biraz daha gündeme taşımak açısından faydası oldu. Ama gerçekten buradaki en önemli faktör e, yerel halkın direnci ve direnişiydi. E, Oya Hanım çok eskiye dayanıyor aslında Çal'da madeni ile ilgili mücadele. Turgutlu Çevre Platformu 2007 e, Hı -hı. civar kuruldu. Ondan önce ayrı gruplar olarak mücadele ediyorlardı. Daha sonra pek çok yani pek çok değil hemen hemen Turgutlu'daki hepsi bütün Hı -hı. sivil toplum kuruluşları. Odalar, esnaf sanatkarlar odasından tutun diğer bütün odalara kadar e, odalar ve partiler bir araya geldiler Hı -hı. ve bir şemsiye örgüt kurdular. Burada da aslında e, nasıl başarıya ulaşıldı denirken bunun özellikle yani Hı -hı. E, siyasi görüşten uzak bir nokta olduğunda altını çizmek istiyorum. Hükümet, muhalefet, Çünkü partiler... Çünkü ortak bir yarar ve ortak bir değer söz konusu. Hakikaten Hı -hı. orada yani mecliste bile görmediğimiz bütün partiler pek çok küçük ama... Bölgede etkili olan e, partinin başındakiler, dediğim gibi odalar, dernekler bir araya geldiler ve Turgutlu Çevre Platformu'nu kurdular. E, i̇lk büyük etkinliği aslında onlar sokaklara dökülerek hı hı. ve basını da yanlarına alarak bu açıdan e, ulusal ve yerel ama öncelikle yerel basında çok etkisinin öneminin altını çizmek isterim. E, bizlerin gündemine getirdiler. Bizim de tema Turgutlu'daki temsilcimiz hı hı. E, Ayla Hanım'ın. Zorlamasıyla biraz daha yani ulusala geçmek lazım temanın da gündemine oturtmak lazım diye bizim de yöneticilerimiz bu konuyu biraz içine girince ne kadar yüksek boyutta bir zarara uğratacağını fark edip bütün gücüyle bütün bağlantılarıyla temada işe koyuldu. O anlamda sorunuzun başına dönecek olursak yerelde çok güzel bir örgütlülük <gülüyor> oldu. Yerelde onlar bir yandan tur Bağlantılarına ve bilinçlendirme ve insanları harekete geçirmeye çalışırken tema vakfı da hukuk alanında hı hı. bir takım davalar açarak e, çevre ve orman bakanlığına e, belli orman tahsisleri izni verildiği için orman tahsisleri iptaline yönelik davalar açtı. Onun dışında daha önce açılan yerelde başka bireyler ve gruplar tarafından açılan davalara müdahil Hı -hı. olundu. Bizim hukuk alanında böyle bir Yani pek çok dava söz konusu evet, o zaman. Evet, evet. Aslında o biraz teknik bir konu. Belli şeyleri farklı çünkü bir yandan giderken şirket farklı bir orman tahsisine başvurdu. Orman tahsisi alındı. Hı -hı. Alınan orman tahsisine biz yürütme durdurma karar mücadelesi verirken yeni bir yeni bir orman, orman tahsisi. tahsisi oldu. Dolayısıyla süreç uzun sürdü. Yani 2011 evet. yılına girdik. Evet. 2007'den beri başlayan bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet. Biraz uzun sürdü ama başarıya ulaşıldı evet. başka bir faktör de ulusal anlamda yani o, demin bahsetmiştim Ön, öncelikle o Gedizova'mızın altı ilçesi ...etkilenirken bununla etilmedi gerçekten Türkiye'nin her yerinden... ...başka biliyorsunuz şu anda çevreyle ilgili evet. HES'lerden... Ama altı ilçenin etkilenmesi aslında Türkiye'nin bütününün etkilenmesi... ...çünkü Kesinlikle. o altı ilçede yapılan tarım ve oradaki tarımsal ürünlerin yok olması demek... ...aslında bütün Türkiye'yi etkilemesi evet. anlamına geliyor. Aslında tarım demişken mesela 15 sene boyunca sadece Turgutlu için konuşuyorum... ...altısını bile bir kenara bırakalım... ...bir takım hesaplamalarımıza göre... 15 yılda Turgutlu'nun getirdiği gelir yani tarım başta tarım olmak üzere diğer sektörlerde var ama daha küçük evet. payı 5.1 milyar dolar. Hı hı. oysa hani eğer paraya vuracak olursak. Aynı, ama bunları da söylemek <gülüyor> lazım. gerekiyor. Doğru. Oysa madenin yani madenin işletmesinin çeşitli vergilerle. Yani Türkiye'ye kazanımı 163 milyon dolar civarında olacaktı. Şimdi baktığınızda evet bir takım argümanlar var. Madencilik, yeraltı, işte zenginliklerimiz dursun mu durmasın mı? Ama madenin, e, maden şirketlerinin vereceği vergiyle yani 163 milyon dolar 5.1 milyar doları kıyasladığınız zaman evet. gerçekten de aradaki farkı evet. görüp hani bunun... Konuşulmaması bile gereken evet. bir şey olduğunu söyleyemiyorsunuz. Ee, i̇sterseniz mücadeleyle ilgili biraz e, bir müzik arası verdikten sonra tekrar e, devam edelim. Çünkü e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu mücadeleyi veren çok farklı e, kuruluşlar ve yerel halktan insanlar var. Onlar için örnek olabilecek e, bir dava söz konusu. O yüzden devam edeceğiz konuşmamıza. E, şimdi e, Otis Taylor'dan Be My Frankenstein adlı parçayı dinleyeceğiz. Feel a to, Give a new heart If you want to well will be Your Frankenstein Give a new heart If you want to Be your Franken Frankenstein Just one day Just want to live another day Just want to live another day Give me a new heart Give me a wall mm. If you want, huh, you want to Give me a new heart If you want, you want to I will be, I won't be your Frankenstein Just want live, just want now live another day Just want live Want another day We all be your, your friends Give me Give me a new heart If you want If you want to Don't live Want another Want another day Just be Your Frankenstein. Won't live, won't live no day. Won't live no day. Oh, no be your Frankenstein. back. Ha! Ain't no ha! Turn back. Oh! Ain't no ha! Turn back. Do you want a want a want a Ain't no turn back. Oh! Wombat Wombat Wombat Wombat Wombat Bombeyo Bombeyo Bombeyo Take Evet, e Otis Taylor'dan Be My Frankenstein adlı parçayı dinledik. E, Turgutlu Çağdal'da nikel madeni İşletmesi'nin engellenmesiyle ilgili e, mücadelenin nasıl kazanıldığını konuşuyorduk. E, konuğumuz Temel Vakfı Kurumsal İletişim ve Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu. Özgül Hanım e, bu... Mücadelenin yerelde ne kadar işte o örgütlenmenin, yerel halkın nasıl mücadeleye sahiplendiğinin ve bütün sivil toplum kuruluşları, partiler, siyasal görüşler ne olursa olsun mücadelenin nasıl ortaklaşa yürütüldüğünden bahsettiniz biraz önce ve ulusal mücadeleye nasıl taşındı bu konu? Hı. Ulusal'da da en önemli etkisi ulusal anlamda bir imza kampanyası başlattık. Gediz Ovası Hiroşima olmasın sloganıyla çaldığını slogan. çaldırmayız evet. diye bir imza kampanyası başlattık. Bunu hem elektronik olarak web sitemizden hem de yazılı olarak Türkiye'deki bütün temsilcilerimiz vasıtasıyla devam ediyoruz. Aslında bunu Çalda örneğinde başarılı olmakla beraber imza kampanyası devam ediyoruz. Bu anlamda da dinleyicilerinizden hı hı. destek almayı çok arzularız. Bir adres verelim isterseniz. www.tema.org.tr www.temaorg.tr adresinde sağ tarafta tarım arazilerine sahip çıkıyoruz başlıklı bir kampanya. Çünkü burada bitmiyor mücadele. Aynen değil mi? öyle. Yani Gediz Ovası dışında bizim Türkiye'nin pek çok yerinde çok bereketli topraklarımız var. Bugün burada maden, yarın başka yerde hidroelektrik evet. santral. Bunlar çok önemli. Onun için Gediz başta olmak üzere bütün tarım arazilerini Sahip çıkıyoruz sloganıyla devam ediyoruz. O anlamda çalışmalarımız devam edecek. Bir de yerelle ilgili demi söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Yerelde aslında bu söylenir ama bunun uygulamasını da hep beraber Turgut'u çevre platformuyla yaptık. Kadınların çok önemli olduğuna hı hı. inanıyoruz. Tabii ki erkeklere yönelik de oldu ama mücadelemiz sırasında uzmanları ve hocaları götürerek erkeklere yönelik ama kadınlar da geldi kahvelere. Hı hı. 15 küsur kahve toplantısı yaptık. Kasaba kasaba dolaşarak. Bir de Kuzey Kıbrıs'tan benzer bir madenlinin evet. tür felaketler yarattığına ilişkin... E, örnekler getirmiş, O da sanıyorum. onu görsel olarak Hı -hı. görmeleri ve ben ne kadar söylesem de yani ya da Hı -hı. siz söyleseniz de evet. aslında hocalardan bir hocalardan duymak halkımızı çok etkiliyor. İlerideki başka davalar, mücadeleler için bunu söylemek isterim. Bütün profesörlerimiz, hocalarımız gönüllü olarak geldiler, destek verdiler. Onlar halk diline inerek demin e, bahsettiğim gibi olsa, hani 16 milyon ton sülfürik asit demeyip bunu görsel başka şeylerle anlatarak... Evet. Onlardan dinlemek çok etkili oldu. Onun dışında demin bahsettiğiniz aynı olmamakla beraber çok benzer yönler olan bir maden felaketi yaşandı. Çok yakınlarımızda Kuzey Kıbrıs'ta. Evet. 1974 senesinde çıkmasına rağmen şirket orada bakır madenini açıkta Hı -hı. işlediler onlarda. Bakın 36 sene geçti ve orada herhangi bir hayat yok. Evet. Herhangi bir tarım ürün yetişmiyor. O zamana kadar portakallar ihraç eden ve gayet refah seviyesi yüksek olan o bölgede artık portakallarını ihraç edemiyorlar çok fazla kanser vakaları ortaya hı hı. çıktı bunları anlattığınızda etkili oluyor benzer tabii. şeyde işte Turgut'un üzüme etkilenecek başka hı hı. kanser hastalıkları olabilecek bunlar çok vurucu oldu ayrıca kadınlara yönelik olarak eğitimler verdik birbirlerine kulaktan kulağa yapsınlar anlatsınlar diye bunun da uygulanabilir. Ee, tabii ki zaman alıyor tabii ki çok gönüllü evet, katkısıyla mutlaka. olabilen bir şey çok maliyeti de olan bir şey başka anlamda ama bütün bunları birleştirdiğiniz zaman basın desteği hukuksal mücadele yerel köylere ve kasabalara kadar inerek örgütlenme konuyu ulusaldan uluslararasına taşıma bunların hepsini birden doğru zamanda Doğru araçlarla ve bekleyerek de bazen her şeyi Doğru da yöneterek sanıyorum Aynen, değil yani. mi? Aynen yani. Birdenbire de yapmamak gerekiyor. Hı -hı. Hangi hareketi nasıl yapacağınızı çok bir sonraki adımı iyice planlayarak yaparak ama öncelikle halkın evet. öncülüğünde ve onların direnci sayesinde güzel sonuç elde evet. edildiğine inanıyorum. Gerçekten de bütün bu söyledikleriniz diğer Türkiye'nin diğer yerlerinde hatta dünyanın diğer bölgelerinde verilen mücadeleler örnek olabilecek tutumlar. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi nikel madenini Filipinlere kaydırdığını açıkladı şirket. Aslında şimdi Filipinlerde de aynı sorun yaşanacak. Yani Tamamen vazgeçmediler. Yani dünyanın bir yerinden başka bir yerine bu sorunu taşımış oldular. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle ma maden olsun başka konular olsun aslında Hı -hı. sorun sınırlarımızla bitmiyor. Evet. Ee, biz bunu öğrendiğimiz zaman aslında Buruk da bir sevinç oldu Oya Hanım. Evet Hı -hı. yani Turgutlu'dan gidiyorlar ve bizim topraklarımız kurtulacak 15 sene için. En azından yani şu hı hı. süreçle ilgili olarak ama ondan sonra sınırlarımızdan uzak bir yer bile olsa başka yerde bu zararların çünkü zararları biliyoruz hı hı. öğrendik hocalarımızdan çalıştık olması bize öncelik o, o sebeple buruk bir sevinç e, oldu ve biz hakikaten kendi aramızda konuşuyoruz Filipinler'deki Sivil toplum kuruluşlarıyla hı hı. bağlantıya geçerek biz bunu nasıl yaptık bir deneyim paylaşımı olarak hakikaten belli yolları anlatarak neyi nasıl yaptığımızı anlatarak belki küçük de olsa bu model neden başarılı olduğu oralara taşıyabilirsek evet. e, en azından hani arası alana bu bir case olarak bir örnek olarak evet. bir şekilde taşınmış olacak. Ve aslında hem ulusal hem uluslararası anlamda pek çok yerde sürdürülen mücadele için örnek olabilecek evet. bir yol izlendi. Çok teşekkürler. Bunları eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan vermek istediğiniz yine Çağlağ'daki madenle ilgili ya da sürdürülen diğer mücadelelerle ilgili. Özellikle çet süreçleriyle ilgili bir şey Hı -hı. söylemek istiyorum. Bütün bu madenler aslında yani söz konusu olan şey sadece şu şirket geldi bu şirket Hı -hı. gitti değil. Kendimiz özelinde yani Türkiye üzerinde konuşmak Hı -hı. istiyorum. Mevcut chat süreçlerinin yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet. Sonuçta bu maden de gelip tek başına hiçbir yerden izin alarak yapmadı bu şirket. Buralara bu izin süreçlerinin biraz daha... Bilimsel, daha detaylı bir şekilde oldu. Ve sadece konunun e, uzmanları, en, raporları onaylayanların da uzmanlık seviyelerinin daha yüksek olduğu süreçlerden geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani burada çünkü ÇED onayını aldıktan sonra evet. şirket aslında legal olarak e, elinde doğru bir şey yapıyor. Ama her legal olan şey meşru olmuyor. ÇED raporu... Çet süreçlerini gözden geçirilmesinin ötesinde benim diğer mücadele yapan çevreci dostlara doğa korumacı dostlara söyleyeceğim bir şey hani önemli olan bir şeyin vicdani olup olmadığı <gülüyor> meşru olup olmadığı evet. onun içinde o ayrımı yapmak gerekiyor. Evet çok teşekkürler katıldığınız için ağzınıza sağlık. İyi yayınlar ee, diliyorum. Evet, mücadelenizde de sizi e, her zaman destekliyoruz. E, evet, programı kapatmadan önce aslında Türkiye'de benzer mücadeleler sürüyor. E, sadece madenler ya da açıkta... E, bir şekilde yapılan üretimler, işte fabrikaların kimyasalları ve termik santrallerin kustuğu karbondioksit değil aslında tehlike. Gıdalarımızda da çok büyük tehlike var. Geçtiğimiz hafta bir yayınlanan bir haberden söz etmek istiyorum programı kapatmadan önce. Domates 50 yılda Değerini kaybetti başlıklı bir haberdi. Bu domates 50 yılda magnezyumun içerdiği magnezyumun yüzde kalsiyumun yüzde 46'sını, demirin yüzde 27'sini ve bakırın yüzde 76'sını kaybetti ve bugün bir tek domatesin 1940'ta ihtiva ettiği bakırı almak için 1991 ürünü 10 domates yemek gerekiyor. Ne yazık ki. Tarımda kullanılan kimyasallar da e, ve e, suni gübreler e, çok büyük tehlike oluşturuyor sağlığımız için. Bunun için her zaman programı kapattırken söylediğimiz gibi sizi e, %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Buğday Derneği'nin e, Şişli'de kurduğu %100 ekolojik pazar cumartesi günleri, Beylikdüzü'nde kurduğu %100 ekolojik pazar yine cumartesi günleri. Bakırköy'deki %100 ekolojik pazar cuma günleri ve Kartal'da pazar günleri kuruluyor. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.